Hasan Bey hoş geldiniz. Selamun aleyküm Ve Aleyküm Selam hayırlı akşamlar Buyurun. Hocam benim e, Hutbe ile ilgili bir sorum olacaktı Hay hay Şimdi bir imam minbere çıktıktan sonra e, evet. Hutbeyi irad ettikten sonra Orada hutbeden sonra Diyelim ki bu yardımlarla ilgili Herhangi bir şey söylese Hutbe ya da namaza bir zararı var mı yok mu Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diyoruz. Buyurun hocam. Hutbe ile ilgili sorunuz. Evet, hutbe de aslında e, mesele nedir? O haftalık bir sümanları ilgilendiren meselenin e, hutbede beyan edilmesi asıl olur. Yani mesela gündemde ne vardır? E, Peygamber Aleyhisselam'ın doğumudur. Hutbeyi o şekliyle irade edersiniz. Yani Efendim iki gün sonra Peygamber Aleyhisselam'ın Mevlid kandilidir. E, mesele şöyledir, şunlara dikkat etmek lazım diye bir konu tespit edilir ve e, halka anlatılır. E, mesela toplumda aç insanlar varsa ne yaparsınız? Yardımlaşma e, hutbesi okunur ve orada bir takım mesajlar verilir. Yahut başka meseleler vardır. İslam'ın eğitime verdiği önem. Yahut etrafta bir karışıklık vardır. Yani Müslümanlar arasında kardeşliğin önemi konusu ne yaparsınız? Hutbenizi alırsınız. Yani hutbelerde maddi konulara da temas edilir, manevi konulara da temas edilir. Buna bir anormallik yok. Ancak bizim tavsiyemiz hutbe iradında, yani her şeyi bitirdikten sonra şöyle bir mesele var. Yani falanca Kur'an kursuna yardım için arkadaşlarımız gelmişler. İnşallah o arkadaşlarımıza yardımcı olalım. Bu konuda gayret gösterelim. Yani burada bir hayır teşviki var. Burada dünyevi bir şey değil. Evet, Kavga gürültü de yok. Yani, yani hutbenin ruhuna aykırı değil bu. Yani manevi bir şeye teşvik ediyorsunuz. Yani bir Kur'an kursu var. Kur'an hizmeti açısından desteğe ihtiyaç duyuluyor. Arkadaşlarımız, komşular bu konuda yardım için geldiler. Bunları boş göndermeyelim. Mümkün mertebe bunlara ikram edelim dediğinizde bu ifadeniz hutbenin bir yapısı içinde değerlendirilebilir. Yani çok aslında hoş karşılanmıyor ama ya bu artık öteden beri uygulana gelen bir hadis haline gelmiş ee, Türkiye'de artık e, müftü efendi bir kağıt gönderiyor ne yapacak imam efendi yani şu konu ilan edilsin diyor ya vaazda söylenecek ya da hutbede bu dile getirilecektir evet. ha, bunu dile getirmediği zaman hem o arkadaşlar misafirler üzülür hem de müftü bey yani verdiğimiz talimat niye yerine gelmemiş diye hoca efendiye sıkıntı oluşturabilir e, bu noktada ne yapıyoruz? E, hutbeyi bitirdikten sonra makul bir şekilde, çok uzatmadan e, şöyle bir mesele var. Bu konuya da yardımcı olalım. Bakınız hutbenin içindeymiş gibi meseleyi intikal ettirmeniz mümkündür. E, bundan sonra kılacağınız namaz arada bir kesinti oldu mu? Hayır. Yani kesinti yok. E, hutbeyi bozacak bir halde. Yok. Hı hı. Hutbeniz sahih olmasa kılacağınız namazın bir anlamı olmaz. Çünkü hutbenin sahih olması lazım. Onun asgari şartı nedir? Hamd etmek Cenab-ı Hakk'a değil mi? Evet. Onu yaptığınız zaman zaten kılacağınız namaz sahihtir. E, bu konuda bir sıkıntı olmaz. Hocalarımız e, verilen talimatları makul ölçülerde halka intikal ettirsinler.